Vesselam Efendimiz'in o kutlu mirasını bize bırakmış olduğu o önemli emaneti anlamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu o emanetlerden bir emaneti anlamaya çalışıyoruz. Bugün de çok güzel, güzel olduğu kadar da önemli, önemli olduğu kadar da zor olan bir sünneti beraberce anlamaya çalışacağız. Bu sünnetin adı sadelik. Belki birçoklarımız sünnet itibariyle böyle bir şeyin konuşulmasına ilk kez şahit olacaklar. Bir sünnet deyince hep aklımıza başka şeyler geliyor ama pek bu tarz şeyler gelmiyor ya da az geliyor. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mübarek, o mutahhar, o muhteşem hayatını bir bütün olarak ele aldığımız zaman onun dünyasında var olan bazı güzellikleri biraz daha farklı bir biçimde bizim anlayıp hayatlarımıza taşımamız gerekir. Hayatında yer olan bazı değerlerin bizim dünyamızda da değer itibariyle ağırlık oluşturması gerekir. Ne yapıp yapıp bu manada bazı şeyleri bizim de daha farklı bir biçimde ele almamız gerekiyor. Üzülerek söyleyelim, böyle büyük bir miras var elimizde. ve vesselam Efendimizin kutlu hayatı en ince detayına kadar bizim kaynaklarımızda yer almış. 14 asırlık İslam ümmetinin birikimiyle, gayretiyle ciddi bir biçimde üzerinde çalışılmış ve bir şeyler oluşturulmuş. Ama bugün ümmetin içinde bulunduğu hali gördüğünüz zaman, ya böyle bir sermayeye böyle bir karşılık mı olmalıydı? Gerçekten Allah Resulü'nün hayatına karşı bizim karşılık olarak vermemiz gereken tavır ve davranış bu muydu? Üzerinde ayrıca düşünülmesi gerekiyor. Sadelik dediğimiz bir meseleyi şu modern dünyada konuşmak da kolay bir şey değil. Şatafatın, gösterişin, riyanın ucbun, israfın, lüksün artık herkes de bir hayat tarzını almış bir zaman bu modern zamanlar. Bunda Müslümanlar ayrı değil. Müslümanlar da aynı halde. Biz de aynı haldeyiz. Biz de bu ailenin birer ferdiyiz. Dolayısıyla şu anda hayatlarımızı işgal eden şeylere baktığınız zaman sadeliği konuşmak çok da kolay bir şey değil. Zaten ben Sadeliğin birçok boyutuna bugün temas etmeyeceğim. Niye etmeyeceğim? E hayatlarımıza taşıyamayacağımız şeyleri burada konuşmanın da bir anlamı yok. Hadi ben anlatayım Allah Resulü'nün evini. Evlerimiz ortada. Evlerimizi bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerine benzetebilecek. Bırakın ona birebir uyacak. Onun zekatının zekatına, kırkta birinin kırkta birine uyacak. Kaç tane babayı çıkabilir içimizde? Böyle bir şey de gerekli mi? O da ayrı bir mesele tabii. Biz olayın farklı birkaç açıdan ele almamız gerekir. Ama bir hakikat var ki şu anda hayatlarımızda var olan bazı şeylere dikkat ettiğiniz zaman çok da Aleyhisselat ve Selam efendimizin aile hayatını, hanesini, evini, bugünün dünyasında birebir ya da ona yakın bir biçimde onun benzeri olabilecek şekilde tanzim etmemiz mümkün değil. Giyim kuşam noktasında da aynı şekilde. Şimdi ve vesselam efendimizin özellikle peygamberlik hayatına olan devreye bakın 23 yıllık o sürece. 23 yıl içerisinde giydiği elbiseler ortada zaten. Onlar kaynaklarda şöyle ya da böyle nakledilir. nakledilir. Sarıkları, kullandıkları sarıkları, cübbeleri hepsini biz bir şekilde kaynaklarımızda biliyoruz. Bugün en fakirimizin evinde bile Aleyserrat ve Selam Efendimizin dünyasında anlatılan giyim kuşamın kat kat daha fazlası var. Hal böyle olunca o alanı da konuşmamızın bir anlamı yok. Çünkü onu da konuştuğumuz zaman ah peygamberimiz nasıl fakir halde yaşamış? Ah nasıl hayatı zorluklar içerisinde olmuş diyeceğiz. Buradan çıktıktan sonra yine götüreceğimiz bir şeyler olmayacak. Çünkü uygulama noktasında birçok şey yapamayacağız. Aynı şekilde yeme içme meselesine gelin. Seratü vesselam Efendimizin yeme içme sahasında da inanılmaz derecede sade bir hayatı var. Mesela Ayşe annem, annemizden öğreniyoruz. Üç kap bir yemek geliyor sofraya da anamız gözyaşlarını tutamıyor. Bir derin ah çektikten sonra... Benim efendim şunların hiçbirini bir arada bulmadı diyor. Haneler, o haneler, o evler ay ayı kovalardı da sıcak bir yemeğe hasret kalırdı. Şimdi bunları konuşmamızın da bir anlamı yok. Hele hele bizim gibi midelerini ağzına kadar doldurmuş şu anda tok bir halde bu manada hiçbir sıkıntısı olmayan insanların da Aleyhisselatu vesselam efendimizin açlığını açlıktan midesine iki taş bağlamasını bunları konuşmamızın da bir anlamı yok. Çünkü bunları da burada bırakacağız. Ah vah edeceğiz ama buradan bizim hayatlarımıza bir şey gitmeyecek, taşınmayacak. E peki hocam sen onu anlatmayacaksın, bunu anlatmayacaksın. Sadelikte neyi anlatacaksın? Bir kriz yaşıyoruz şu anda biz. Bu krizin adı insani ilişkiler krizidir. Ve bu krizimizin en temel sebeplerinden bir tanesi de sadelik dediğimiz meselenin yani sünneti Mustafa'nın sünneti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızda bu manada olmamasındandır aleyhissalatü vesselam efendimizde inanılmaz derecede doğal inanılmaz derecede tabi inanılmaz derecede sade inanılmaz derecede saf safet halinde olan bir hayat var ama bugün modern dünya bırakmıyor size niye bırakmıyor bir kere ambalaj hazır, senin özgüven içerisinde olman lazım, insanlarla konuştuğun zaman dik durman lazım, gözünün içine bakman lazım, üstünlük sağlaman lazım, başarıyı elde etmek için şöyle davranman lazım, şöyle konuşman lazım diyerek seni olduğundan farklı bir hale doğru aslında sevk ediyor. Ve biz farkındayız ya da değiliz aslında riyakarlık dediğimiz şey bugün birçoğumuzun elbisesi olmuş. Farkında olmadan artık riyakarlık yapıyoruz. Riyakarlık yaptığımızın bile farkında değiliz. Riyakarlık yaptığımızı da kendimizin doğal hayatı zannediyoruz. Aslında bir müddet bu manada bu işi yapa yapa öyle bir noktaya gelmişiz ki o geldiğimiz noktada kendimizle yabancılaşmışız. Dönüp şöyle bir filme alsak kendi hayatımızı 10 yıl önceki ben 10 yıl sonraki ben ya bunlar arasında ne kadar fark var bu gerçekten ben miyim diyeceğimiz birçok şey var ama yaşadığımız hayat şartlar muhataplar bize bunu bırakmıyor. Sade davranamazsın ille bir ambalaj kullanacaksın. İlle bir masken olacak, ille bir rol yapacaksın, ille bu manada bazı şeyleri hayatında karşılık bulduracaksın ki başarı dediğimiz ve put haline getirdiğimiz o şeyi elde etmiş olabilirsiniz ve bununla bazı yerlere varmış adı varma adına adımlar atabilirsiniz. Dolayısıyla bugün eğer biz aleyhissalatü vesselamın hayatından sadelik meselesini konuşacaksak hayatımıza ait bir şey konuşmuş oluruz zaten ben buraya getirmiyorum dikkat ediyorsanız hatta bunun da bir sünnet olduğunu birkaç ders sonra size söyleyeceğim seviyeye göre konuşmak ihtiyaca göre konuşmak o gün acil olan mesele neyse o meseleyi gündem etmekle aleyhissalatü vesselam efendimizin bize öğrettiği bir hakikat işte öyle olunca hayatımızda şu anda olması gereken bir sünnet olma sebebinden dolayı bizim bu sadelik meselesini konuşmamız lazım nasıl konuşacağız nerelere dikkat çekeceğiz onları birazdan geleceğiz ama ben size biraz sadelik tarifi vermek istiyorum sadelik deyince ne anlamamız gerekir en başa yazacağımız tarif ya da ifade şöyle bir ifade olmalı benim güzel kardeşlerim sadelik gönderilen bütün peygamberlerin hayat tarzıdır Biraz sonra bu maddeye geri götüreceğim sizi bu çünkü çok önemli sadece bu peygamberimizin bir sünneti değil bütün peygamberlerin ortak sünneti öyle olunca işin değer itibariyle nerede durması gerektiğini daha iyi anlamış oluyoruz. İkincisi sadelik son peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hem yaşadığı hem de yaşatmaya çalıştığı güzel bir haslettir. Bu da bugünkü konumuz. Dolayısıyla biz sadece bugün iki başlığın üzerinde duracağız. Geri kalan başlıkları serlevhaları ben size havale ediyorum. Konuştuklarımızın çerçevesinden altlarını siz dolduracaksınız. Üçüncüsü sadelik doğal ve duru olan İslam'ın aleme yansıttığı bir haldir. İslam aleme böyle bir hal yansıtır. Bakın müsteşriklerin bazı kitapları var. Özellikle İslam dünyasına geldikleri zaman Müslümanları gözledikten sonra bazı şeyler yazıyorlar. Hatıra olarak, tespit olarak. Onlar da bizde var şu anda kitap olarak. Adamların vurulduğu şey nedir biliyor musunuz? Müslümanların sadeliği. Öyle bir sade hayatları var ki deyip başlıyorlar anlatmaya. Daha daha öncesine ben götüreyim sizi. Heraklius Yermuk Savaşı'nda İslam ordularıyla karşı karşıya gelince... Bir casus gönderiyor Müslümanların içine. Git diyor onlardan gözük onlar gibi davran ve onların hallerini iyice kaydet gel bana anlat. Casus gidiyor bir müddet kalıyor Müslümanların arasında adam neredeyse Müslüman olacak. O kadar etkileniyor o kadar etkileniyor neyse kurtarıyor kendisini o etki alanından gelip heraklıysa rapor veriyor. Bunlar nasıl adamlar ben anlamadım diyor. Eğer bunlar adamsa biz adam değiliz demeye getiriyor. Zaten de öyledir zaten. Ve şöyle bir tespitte bulunuyor. Adamlar bir garip. Geceleri siz onları bizim rahiplerimiz gibi görürsünüz. Ama gündüzleri her birisi atlarının üzerinde ya da yaya bir biçimde birer fursandır. Onların içlerinden birisi bir hata etse ve bir suç işlese rütbesine bakmadan mevkisine bakmadan ailesine bakmadan ceza ne ise o cezayı uygularlar vallahi ya ey Heraklius eğer krallarının çocukları hırsızlık yapsa krallarının çocuklarının ellerini keserler hayret edip hayranlıkla anlattığı şey bu bir taraftan o yalın hayatı o sade hayatı anlatıyor bir tarafta da Müslümanlarda var olan hakkaniyeti anlatıyor bir tarafta da Müslümanlarda var olan adaleti anlatıyor işte o zaman Heraklius Suriye topraklarına bakacak elveda Suriye ebediyen elveda diyecek niye çünkü böyle adamlar varsa yerin altı bizim için yerin üstünden daha hayırlıdır diyecek öyle adamların olduğu dünyada Herakliuslara yer kalmadı zaten Herakliuslar silinip gitti tarihten ve terk ettiler o coğrafyaların her birini Müslümanlara ama o adamlar olmadığı için Bugün Herakliuslar İslam coğrafyalarında hatta Şam'da hatta Suriye'de hatta İslam coğrafyalarının diğer yerlerinde. İşte biz İslam'ın o doğal halinin aslında sadelik üzerinden aleme yansıtıldığını görüyoruz. Girmeyeceğim dedim ama duramadım şu madde çok önemli olduğu için. Bilmem aklınıza geldi mi o meşhur hadis. Ed dinun nasiha din nasihattır aslında nasihatın ne olduğunu da Şarihler, şerh kitapları bize verir. Zaten orada söylenen şey samimiyettir. İçten bağlılıktır, gönülden bağlılıktır. Din dediğiniz şey samimiyetin üzerine bina edilir. Sahabe soruyor diyor ki قُلْنَا لِمَنْ Dedi ki kimin için ya Resulallah? Dedi ki lillahi لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعِمَّةِ ve وَعَمَّتِهِمْ Kimler için samimiyettir? Allah'a karşı samimiyettir, Resulüne karşı samimiyettir, kitaba karşı samimiyettir. Kitaba da samimiyet gerekir. Sizden olan emir sahiplerine karşı samimiyettir ve Müslümanların tamamına karşı samimiyettir. Aslında İslamiyet'in en temel mesajı bunun üzerinden aleme veriliyor. Doğallık, yalınlık, sadelik bu manada hadisinin üzerinden aleme yansıtılıyor dördüncüsü sadelik insana kul olduğunu fark ettiren ve her daim asli amacını hatırlatan bir vaizdir tekrar edeyim girmeyeyim sadelik insana kul olduğunu fark ettiren ve her daim asli amacını hatırlatan bir vaizdir eğer gerçekten sadelik olursa emin olun bu oluyor. Beşincisi sadelik Allah'a kul olduğunun bilincinde yaşayan bir Müslümana çok yakışan bir durumdur. Eğer sadelik bir Müslümanın değil de bir gayrimüsliminin üzerinde ise ona da yakışıyor. Çünkü sadelik bir zati kendisi güzel bir şey ama Müslümana biraz daha farklı yakışıyor. Müslüman'ın hayat tarzı, Müslüman'ın dünya görüşü, Müslüman'ın Allah'la irtibatı o sadeliğin farklı bir biçimde onun üzerinden aleme yansıması adına bir alan açtığı için Müslüman için bu biraz daha farklı bir şey. Altıncısı sadelik, rafine edilmiş, arıtılmış, her türlü arızalı halden kurtulmuş şatafasız bir hayattır. Önemli bir dağılık. Okuyayım sadelik rafine edilmiş arıtılmış her türlü arızalı halden kurtulmuş şatafas, şatafatsız bir hayattır abartı gösteriş işin özünü bozuyor bir yere riya bulaştığı zaman orada bereket kalmıyor. Rüyanın bulaştığı yerde siz başka başka şeyler görüyorsunuz. İşin içine maskeler karışıyor, işin içerisine roller karışıyor, işin içine neler neler karışıyor. İşte o karışmasın diye burada böyle bir tanım var. Yedincisi sadelik her türlü rolden, her türlü maskeden, her türlü görünme arzusundan kurtulup olduğu gibi davranmaktır. İnsanın aslında bir yönüyle kendisiyle barışık yaşamaktır bizim literatürümüzde şöyle bir kavram var biliyor musunuz müteşeyyih ne demek müteşeyyih şeyh rolüne bürünmüş adam ama adam aslında öyle bir konumu yok adam hoca değil hocalık taslıyor adam şeyh değil şeyhlik taslıyor müteşeyyihlik yapıyor rol yapıyor kendisini orada görüyor kendisinin Farklı bir rol biçmiş kendisine ve kendisini inandırmış o role, o rolü oynamaya çalışıyor. O rol üzerinden hayatını şekillendiriyor. Biraz da burada dikkat çekilen o. Sekizincisi sadelik, düzenli, sağlıklı ve huzurlu bir hayatın anahtarıdır. Emin olun böyledir. Dokuzuncusu sadelik, istihna duygusunu insana kazandırtan, dünya sevgisinin kalbe girmesine engel olan... Böylece istikamet üzere bir hayatı sahibine kolaylaştıran bir azıktır. Bunu bir daha okumak istiyorum. İstigna duygusunu insana kazandırtan, dünya sevgisinin kalbe girmesine engel olan, böylece istikamet üzere bir hayatı sahibine kolaylaştıran bir azıktır. Dua edelim Allah bizlere de nasip etsin. Onuncusu ve sonuncusu da şu, sadelik, insanı kendi hayatının ustası yapan başkalarının hayatını şekillendirmesine imkan vermeyen ve dirayetin hakim olduğu bir hayatın adıdır. Bu da çok önemli. Sadelik insanı kendi hayatının ustası yapan, başkalarının hayatını şekillendirmesine imkan vermeyen ve dirayetin hakim olduğu bir hayatın adıdır. İnşallah vakit kalırsa bu son maddeye de bir yönüyle delil olabilecek Ebu Berze el Eslemi'den inanılmaz güzel bir rivayet var. Onu da orada size anlatacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim sadeliğe biz bu anlamları verebiliriz. Başka şeyler de söylenebilir. Ben bu kadarıyla iktifa edeyim. İki maddeyi biraz açacağız dedik. Açalım ki o sünnet hayatlarımızda yer edinsin. O maddelerden birincisi şu sadelik gönderilen bütün peygamberlerin hayat tarzıdır bakın Kur'an'da peygamber kıssaları anlatılır peygamberlere ait en doğru bilgileri biz aziz kitabımız Kur'an üzerinden okuruz aleyhissalatü vesselam efendimiz de bazen o ayetlerin açıklaması niteliğinde bazen biraz daha farklı bir manada bize bazı bilgiler verir o peygamberler hayatına dair. İlerleyen yıllarda inşallah bunları biraz daha farklı bir biçimde ve özel olarak zaten anlayacağız. Ama gelin şöyle bir nazarla bakalım. Bütün peygamberlerde bir sadelik görürsünüz. İnsanlığın ilk atası ve ilk peygamberi olan Hazreti Adem'in çiftçi olarak hayatın içerisinde yer aldığını görürsünüz. Hazreti Nuh'un bir marangoz olarak Hz. İdris'in bir terzi olarak Hz. İbrahim'in bir bezar olarak kumaşçı olarak kumaş alıp satan birisi olarak Hz. Davud'un demirci olarak Hz. Süleyman'ın hasır sepet ustası olarak hasırdan sepetler yapıp onları satan birisi olarak Hz. Zekeriya'nın marangoz olarak Hz. İsa'nın annesinin eğirdikleri iplikleri Pazarda satan birisi olarak görürüz. Yine biz Hazreti Hud ile Hazreti Salih'i birer tüccar görürüz. Hayatlarında ticaretin farklı bir yer edindiğine şahit oluruz. Sabır peygamberi olan Hazreti Eyüp da çiftçidir. Aynen Hazreti Adem gibi. Hazreti Musa ile Hazreti Şuayb'ın ise başından sonuna kadar görevleri çobanlıktır. Vazifeleri meslekleri odur. Zaten Aleyhisselatu vesselam Efendimiz genelde bir ifade kullandı. Çobanlık yapmayan hiçbir peygamber yok dedi. Ya gençlikte ya çocukluk devrelerinde bu manada bir iş yapmışlardır onlar. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz de böyle değil mi? Çobanlıkla başlayan ticaretle devam eden bir hayatı var. Ve bu hayatın içerisinde bütün peygamberler peygamberlik vazifelerini de bu mesleklerinle beraber götürmüşler. Hayatlarının sonuna kadar... Siz peygamberleri dinden konuşan ama dinden geçinmeyen insanlar olarak görürsünüz. Bütün peygamberleri insanları Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ama o davetlerinin karşılığında herhangi bir bedel istemeyen, karşılık istemeyen, bir beklentiye girmeyen insanlar olarak görürsünüz. Bu çok kolay bir şey değil ama bütün peygamberlerde biz bunları okuruz görürüz. Çünkü böyle olması onların ortak sünnetidir. Ama böyle olması imana meyli olanlara aslında bir yönüyle bir kolaylık sağlıyor. Bazılarının ise bahanesi oluyor. Bu nasıl peygamber diyor. Bizim gibi böyle peygamber mi olur? Peygamber dediğin şu. Şöyle böyle olur diyor diyerek sıralamaya başlıyorlar. Kur'an anlatıyor bunları. Mesela Furkan suresinin 7. ve 8. ayetlerini okuyalım beraberce. Bakın müşriklerin aklında nasıl bir peygamber var. Onlar dediler ki bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor. Çarşılarda dolaşıyor. Böyle peygamber mi olur? Ona bir melek indirilmeli. Biz de o meleği görmeliyiz zaten. Zaten. Kendisiyle birlikte o da uyarıcı olması gerekmez miydi? Her zaman yanında bir melek olacak o melek de peygamberle beraber tebliğ edecek. Biz de o meleği göreceğiz. Yahut kendisine bir hazine verilmeli ve içinden yiyip meşakatsizce sıkıntıya düşmeden mahsul kaldırabileceği bir bahçesi olmalıydı onlar ancak böyle bir peygamber olursa inanırız dediler olsaydı ona da inanmazlardı o ayrı bir, bir mesele ama netice itibariyle bahaneleri hep bunun üzerineydi bakın sadelik istemiyor muhataplar özellikle müşrikler özellikle Yahudiler Medine'de Allah Resulü'ne muhatap oldukları zaman sadelik onlara gelmiyor istiyorlar ki hep böyle olağanüstü şeyler olsun olağanüstü şeyler olunca da onlara biliyorsunuz mucize diyoruz ona da inanmıyorlar Şimdi ayın ikiye yarılma hadisesinde hele bir bakın bakalım kaç tane Mekkeli müşrik Müslüman oldu yok gördüler mucize yine olmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlarca mucize gösterdi Medine'de bunların birkaç tanesine hatta birçoğuna hem Yahudiler hem münafıklar muhatap oldular yine iman etmediler. Dolayısıyla mesele o değil bu bir bahane ama onların aklındaki peygamber algısında böyle bir şey var. Cenab-ı Hak da bu işin tabiatının, bu işin doğasının sadelik olduğunu her fırsatta söylüyor. Onlara bu manada uyarılar hep bu düzeyden geliyor. Hatırlıyor musunuz Tevbe suresinin 128. ayetini? Ayette aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişine ait çok güzel şeyler var. Onlardan Birkaç tanesini hatırlayın mesela rahim ve rahman, rahim ve rahuf oluşu, müminler üzerine titremeleri ve daha neler neler. Ama özellikle ayetin başındaki ilk cümle bizim için önemli. Ne diyor da ayet? La kadja ekum rasulun minenfusikum azizun aleyhi ma anittum devam ediyor. Harisun aleykum bil mu'minin rahuf rahim. Orada değiliz biz. Size içinizden bir peygamber geldi. Böyle değil meal. Eğer böyle olsaydı. لَقَدْ ekum رَسُولٌ مِنْ kum olmalıydı. Ne dedi? مِنْ أَنْفُسِكُمْ dedi. Sizin nefislerinizden bir peygamber geldi. Sizin gibi. Beşer. Siz nasılsanız. Beşeri özellikleri itibariyle aynı şekilde. Onun için aklınız başka yerlere gitmesin. Orada min enfusikum demesi Kur'an'ın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de aynen bizim gibi beşeri hususiyetler taşıdığına hem de böyle bir yakınlık ihtiva eden bir kelime üzerinden verilmesi mesajın böyle yansıtılması bizim için önemli. Bakın bütün peygamberlere birkaç istisnası vardır. Aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi 40 yaşında peygamberlik onlara verilmiştir. İstisnalar var mı? Var. Mesela Hazreti Yahya o istisnalardan bir tanesidir. Hazreti İsa o istisnalardan bir tanesidir. Ama genel itibariyle peygamberlik 40 yaşında verilir. Neden? Çünkü 40 yaş ruhi olgunluk yaşıdır. Bunun Kur'an'daki delili de Ahkaf suresinin 15. ayetidir. İnsan ömrünün bazı devreleri var ama özellikle 3 tane süreç önemli. Fiziksel olgunluğu tamamladığı süreç genel itibariyle 23'tür yaş, yaş olarak. Akli olgunluğu tamamladığı süreç 33'tür ki biliyorsunuz cennette erkekler 33 yaşında olacaklar. Bir hadise binaen ruhi olgunluk yaşı ise 40'tır. Genelde peygamberlerde 40 yaşında gönderilir. Peki neden bekletir Cenab-ı 40 yılını 40 yaşına kadar? Onun birkaç sebebi var en önemli üç sebebi de şudur bir, bir hazırlık süreci var onu tamamlasınlar 2 bir yönüyle olgunlaşma süreci var onu tamamlasınlar bir diğeri ise Tanınma sürecidir Muhataplarının içerisinde yaşasınlar onlarla beraber olsunlar öyle gökten bir anda çıkıp da ben peygamber olarak geldim demek yok. Kendi içlerinden yaşayan birisi olarak karşılarına çıkacak onun için tanınma sürecini de tamamlanması gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinden konuşalım benim güzel kardeşlerim. Efendimiz de bu üç süreci yaşadı bu üç sürecinde ortak mesajlarından bir tanesi saf ve duru. İnanılmaz derecede sadelik hayatında olmasıdır. ve vesselam Efendimiz 40 yaşına kadar Mekke'de yaşadığı insanların içindeydi. Ticaret yaptı, ticari seferlere katıldı, evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu, hısımlıklar kurdu, komşuları oldu, akrabaları vardı, neler neler yaşadı hepsinin ortak mesajında aslında bir sadelik görürüz. Bakın onun hayatına saf ve dupturu bir hayat Haşa bir yalan yok haşa bunu söylemek bile doğru değil. Gösterişi yok, riyası yok, ucbu yok, şiiri yok. Mesela hiçbir şiir söylememiş o 40 yıllık hayatı boyunca. Kalemi yok, eline kalem almamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun da başka başka hikmetleri var. Haşa kehaneti yok, dünyevi hiçbir hedefi yok. Dedesi Mekke'nin seyyidi efendisi. Ve dedesinin yaşındaydı bir yanındaydı bir, bir torun bir çocuk mesela dedesinin yanında bazı şeyleri görünce ilerleyen süreçte ben de dedem gibi olabilirim demez mi? Aklından böyle şeyler geçmesinden doğal ne var ama sallallahu aleyhi ve sellemde bu bile yok. Hiçbir dünyevi hedef yok o yaşına kadar. Şöyle ticarette bunu alayım şunu yapayım şunu edeyim böyle bir şey biz okumuyoruz görmüyoruz. Peki bunlar yok da ne var? Sadelik var. Saffet var, duruluk var, doğal bir hayat var. Böyle bir hayatın üzerinden de ona verilen, ona tevdi edilen peygamberlik vazifesi var. Dolayısıyla biz ve vesselam efendimizi de diğer peygamberleri de bu sadelik üzerinden okuduğumuzda çok ama çok mesajlar çıkarırız. Gelin ikinci başlığa ne dedik orada? Sadelik son peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem yaşadığı hem de yaşatmaya çalıştığı güzel bir haslet. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir hatırlayın Mekke'de müşriklerin Allah Resulüne bazı talepleri var. Bu taleplerinden en fazla ikrar edilen tekrar edilen talep nedir biliyor musunuz? Ey Muhammed şu yanındaki zayıf adamları bir gönder. Biz gelelim senin yanına. Eğer bu zayıfları, bu köleleri, bu fakirleri gönderirsen gelir seni dinleriz. Bakalım sen ne diyorsun? Ama eğer sen bu manada onları yanında tutarsan biz onlarla aynı meclisi paylaşmayız. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de davet ve tebliğ aşkıyla yanıp tutuşan birisi istiyor ki her gün yeni bir insana İslam'ın mesajları ulaşsın. Bu manada gayreti olan birisi ister istemez ne yapacak? İçinden geçirecek. Acaba onlara özel bir meclis oluştursam beni dinlerler mi? Acaba böyle bir şey açsam, böyle bir alan açsam faydaları olur mu? Ön yargıları dağılır mı? Gelir İslam'ın mesajlarını benden dinlerler mi diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklından götürüyor getiriyor. Ama Rabbimiz buna müsaade etmiyor. Peygamberlerin eğer ortak, davası ortak sünnetlerinden bir tanesi sadelikse bunu yapamazsın diyor sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeye asla tevessül edemezsin bu manada ilk ikazı Abdullah İbni Ümmü mektubun üzerinden aldı mı Efendimiz aleyhissalatü vesselam aldı ama bir sahabeydi peygamber, peygamberimizin yanında Efendimizin yanında kim olduklarını görmeden bir gün geldi. Ya Resulallah irşad et beni dedi, irşad et beni dedi. Efendimiz de o anda kendisini hazırlamış Mekke'nin Ekabir takımına bir şeyler anlatacak. O anda onun gelmesi biraz huzursuz etti Efendimiz'i. İnen ayetlerin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i nasıl ikaz ettiğini gördük. Nasıl doğru bir mesaj almışsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Sonraki süreçte Abdullah İbni Ümmü Mektum'u her gördüğü zaman nasıl karşıladı? Gel kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığı insan gel dedi. Onu hep öyle yanına çağırdı. Neden aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesajı aldı? Çünkü yine En'am suresinin 52. ayetinin naziline bir bakın. Müzul sebeplerine isterseniz birkaç tane tefsirden de okuyun. O kadar güzel ayrıntılar var ki o ayetin müzul sebebiyle alakalı. Aynı hadise yine Mekke'nin o fakirleri, düşkünleri, köleleri Allah Resulü'nün yanında. Mekkelilerin ekabir takımı büyüklenenler o kibirlenenler de böyle bir taleple Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Artık Efendimiz içinden ne geçiriyorsa ayet diyor ki Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları Sakın yanından kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk. Senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur. Bunları kovup da zalimlerden olmayasın. Allah Resulüne söylüyor. Eğer kovarsan onları zalimlerden olursun diyor. Böyle şiddetli bir itap, bir ikaz var aleyhissalatü vesselam efendimize. İşte Efendimiz bu ayetler indikten sonra Allah hamd etti. Dedi ki Rabbim benim sabrımı arttırdı. Arkadaşlarıma, kardeşlerime, yanımdakilere sabretme adına Allah bana sabırlar ihsan etti. Ve şöyle bir şey söyledi Ebu Davud'a giren. Allah'ıma hamd olsun, Rabbime hamd olsun ki ümmetimden bir topluluk ile beraber nefsime sabretmemi bana emretti. Ve beni şimdiye kadar yaşatarak öldürmedi. Bana böyle bir sabır verdi. Ve beni şimdiye kadar yaşatarak bana hayat verdi. Yani hayatımı sonlandırmadı. Ne diyor biliyor musunuz sonunda? Benim hayatım da sizinle ölümüm de sizinle beraber olacaktır. Böyle oldu mu? Böyle oldu. Bu ayet Mekki bir ayettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çok büyük ihtimalle bunu Mekke'de söyledi. Ama bu cümleyi de ekledi. Benim hayatım da sizinle ölümüm de sizinle beraber olacaktır. 23 yıllık hayatı hep böyle devam etti. En son nasıl vefat ettiğini de biliyoruz. Şimdi bunların hepsi Kehf suresinin 28. ayeti, Şuara suresinin 114. ayeti aynı şeyler. Hep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu uyarılarla geliyor. Bu uyarılar dillendiriliyor. Aleyhselat ve selam efendimiz de hep kendisini bu sadelik üzerinde yaşatıyor. Bakın Yıllar sonra Hazreti Ebu Bekir'in işin içerisinde olduğu bir tabloya şahit oluyoruz. Herhalde Mekke'nin fetih günlerindir. Ebu Sufyan daha tam anlamıyla imanı kamil bir manaya gelmemiş. Bu manada bazı gelgitler yaşıyor. Geçerken Mekke'nin sokaklarından birinde Süheyle, Ammar'a, Habbab'a, Selman'a rast geliyor. Bunların kim olduklarını biliyorsunuz. Bütün bunlara rast gelince aralarında bir böyle bir çekişme gibi bir şey oluşuyor. Artık Ebu Sufyan orada ne söylüyorsa biraz onlara alaycı bir cümle kullanıyor. O anda içlerinden bir tanesi de diyor ki Allah'a and olsun ki Allah'ın kılıçları onun düşmanlarından intikam almaktan alıkonmuş değildir. İçlerinden biri. Ebu Sufyan'a bunu söylüyor Allah'a and olsun ki halen kılıçlarımız elimizde yani istersek Allah'ın düşmanlarından Allah'ın intikamını alabiliriz bu sözü Ebu Sufyan'a söyledikleri zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'a duyuyor duyuyor ve hiç hoşnut olmuyor dönüp onlara diyor ki siz nasıl bu sözü söylersiniz Mekke'nin efendisine ve ulusuna böyle bir söz Ebu Sufyan için söylenir mi diyor onlara kızıyor ve aleyhissalatü vesselam efendimize gidip o isimleri şikayet edecek. Diyecek ki ya Resulallah böyle böyle oldu ben de onlara şunu söyledim. Varıyor aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına olanları anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Koş Ebu Bekir koş ve onların gönlünü al. Korkarım ki Allah bir daha ayet göndersin. Ben bir defa onlar için içimden bir şey geçirdim. Allah beni uyardı. Şimdi sen de eğer onlar için bir şey söylersen Allah bu manada seni uyaracak bir ayet de gönderir. Çünkü mesele çok ciddidir. Eğer sen İslam'ın mesajlarını sadece zenginlere, soylulara işte kariyeri şuyu buyu olan insanların üzerinde yoğunlaştırırsan bu dine zulmedersin. Bu din... Herkesin dinidir. Bu din belli bir sınıfın, belli bir cinsiyetin, belli bir ırkın, belli bir kavmin, belli bir coğrafyanın dini değil ki. Allah'ın gönderdiği son dindir ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. Eğer sen bu dinin içinde sınıflaşmaya girersen kalkar da bunların içerisinden farklı farklı şeyler oluşturursan sadeliğine zarar verirsin ve bu dinin en asli meselesini lekelediğin için bu manada başka şeylere muhatap olursun. Aslında Aleyhselatü vesselam Efendimizin gördüğü uyarı, sonra Hazreti Ebubekir'e söylediği o söz, o uyarı da böyle bir hakikate binaen söylenmiş bir söz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dersin bugünkü adını şöyle koymak istedim sonra vazgeçtim. Ey Yukum Muhammed. Hanginiz Muhammed? Dedim koyarsam yanlış anlaşılır ama Gerçekten bu sadeliğe o kadar uyuyor ki bu ifade. Aleyhissalatü vesselam efendimizi tanımayan bilmeyen ilk kez görecek mesela. Çıkmış gelmiş Medine'ye. Medine'de peygamberimiz kim? Onu meclisten fark edemez. Arkadaşlarının içerisinde sıradan bir insan o. Bakanlar ancak dakikalarca Oradaki o meclise nazar ettikleri zaman bazı tavır ve davranışlardan ha Allah Resulü şudur diyebilirler. Yoksa öyle ayrıcalıklı bir özelliği yok. Ne giydiği elbiselerde ne oturduğu yerde ne bu manada ona ayrıca verilen herhangi bir imtiyazda siz bunları göremezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sade ve yalın bir biçimde yaşadığı için fark edilmeyecek düzeyde. Onlarca bu manada rivayet okursunuz biliyor musunuz? Ben bir tanesini hatırlatacağım size. Dımam İbni Salebe Es-Sadi, Es-Sadi nispetinden anlayın ki Halime annamızın memleketinden onun hemşerisi yani Beni i Sa'd yurdundan geliyor. Hicretin 9. yılında Allah Resulüne İslam adına bazı soruları sormak için Medine'ye geliyor. Geliyor. Devesini çökerttiriyor ve bağlıyor mezcidine bebinin girişine giriyor mezcidine beveye biraz bakıyor Allah resulünü arıyor yok hanginiz Muhammed diyor sahabe biraz bu ifadeye bozuluyor bu nasıl bir şey ki böyle bir hitapla bağırıyorsun Allah resulü durun diyor biraz sonra sonra sonra sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geliyor aleyhisselat ve selam efendimizin huzuruna gelince. Şöyle bir ifade kullanıyor. Bakın dikkat edin. Sadeliğe bakın ve hayran olun ve her birinin arkasına Muhammedun Resulullah'ı ekleyin. Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularımda biraz sert ve haşin davranacağım. Sakın benden incinmeyesin ey Muhammed. Bedevi bir adam çıkmış gelmiş. Derdi İslam'ı öğrenmek. Sert olabilirim biraz sert sorular da sorabilirim ama sakın benden incinmesin diyerek de söylüyor söyleyeceğini aslında bir bedeviliğin altında güzel de bir medenilik var ve sormaya başlıyor. Sen bize bir elçi gönderdin bir müddet önce bu elçi geldi bize dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah seni son peygamber olarak göndermiş ve sen son peygamber olarak insanlardan günün üç ayrı vaktinde ve gecenin iki ayrı vaktinde beş vakit namaz istiyormuşsun. Bir ay Ramazan orucu istiyormuşsun. Mallarımızdan zekat istiyormuşsun. İmkanı olanların Beytullah'ı hac etmelerini istiyormuşsun. Doğru mu bunların hepsi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet doğrudur diyor. Ya Resulallah diyor şu anda artık söz ya Muhammed'den ya Resulallah'a döndü. Eğer İslam buysa valla ne ben daha fazlasını ne de azını yaparım bu kadarını yaparım benden daha fazlasını isteme. Şimdi de gidiyorum geride benden haber bekleyenlere haberi ulaştırmak istiyorum ki sen Allah'ın son peygamberi olarak bizden bunları istiyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor adam gidiyor o gidince aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki eğer sözünde durursa kurtuluşa erenlerden olacak. Bakın oradaki o ifadeden bu manada hiçbir şey söylemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın son peygamberiyim niye beni, bana adımla hitap ediyorsun niye şöyle davranıyorsun niye böyle davranıyorsun bunu söylemedi söylemedi. Gencecik bir delikanlı geliyor peygamberin huzuruna ya Resulallah ben zina etmek istiyorum diyor. Allah aşkına kendinizi bunun yerine bir koyun ya birisi gelse size böyle bir şey söylese. Kaç tanemiz o manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gösterdiği tavrı gösterecek. Oturtuyor yanı başına ellerini alıyor avuçlarının içerisine o genç delikanlının biliyorsunuz adı onun Cüleybip. Ey Cüleybip diyor zina mı etmek istiyorsun? Evet ya Resulallah. Peki zina edeceğin kadın birinin annesi başka birinin senin annenle zina etmesini ister misin? Hayır ya Resulallah. Başka birinin kız kardeşi, başka biri senin kız kardeşinle zina etsin ister misin? Hayır ya Resulullah. Sıralıyor efendimiz, halasını, teyzesini sayıyor ve her biri o gencecik insanın yüreğinde başka bir yankı oluşturuyor. Büyük bir sadelikle, büyük bir sabırla bir gencin yüreğinde oluşan iffetsizlik damarını Aleyhselat ve selam başka bir noktaya doğru taşıyor. Bütün bunların üzerinde bizim çok çok ciddi durmamız lazım. Olur ki evladınız, kardeşiniz kötü bir anda sizi yakalandı. Çok hoş olmayan bir manzarasına şahit oldunuz. Nasıl davranacaksınız? Yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Eğer kalkıp bu manada başka şeyler yaparsanız yıkarsınız. O insanı da kaybedersiniz. O insanın yüreğinde oluşan o... Menfi damarı da müspet bir damara çeviremezsiniz. Bugün niye başarı elde edemiyoruz? Niye insan kaybediyoruz? Niye gençlerimize el uzatamıyoruz? Siz bunların üzerinden alın. Uhud'un kahramanı Abdullah İbni Cübeyr anlatıyor. Biliyorsunuz Efendimiz onu ayneyin tepesinde komutan olarak atadı ve orada şehit oldu. O günlerin öncesinde bir grup sahabiyle yürüyoruz diyor Medine sokaklarında güneş tepemizde Bizi iyice yakmaya başlayınca içlerimizden birisi ridasını çıkardı. Aleyhissalatü vesselam efendimize gölgelik yaptı. Manzaraya şahit olun sizde. Diyelim ki biz o kadar yakıcı bir sıcakla değil de bir yağmurla karşılaşıyoruz. Birisi de bir hocanın üzerine şemsiye tutuyor. Bu diğerleri de yağmurun altında. Meseleyi anlamanız için böyle tasvir edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü bize dedi ki diyor Abdullah İbni Cübeyr bırak beni gölgelemeyi. Sizler güneşin altında yanarken sadece benim gölgelenmem doğru olmaz. Ben de sizin gibi bir insanım sizden benim ne farkım var ki? Çok farkımız var ya Resulallah çok ama o orada bunu ortaya koyuyor yapamazsınız diyor. Siz güneşin altında yanacaksınız. Birisi de bana tutacak şemsiyeyi ben öyle duracağım. Yok öyle bir şey Allah Resulü'nün kabul etmeyeceği bir şey. Çünkü sadelik hayat tarzı olduğu için onda arkadaşlarından farklı bir duruma gelmeye asla tahammülü yok aleyhissalatü vesselamın. E gelenler oluyor gidenler oluyor rahatsız edenler oluyor. Farklı farklı çizgileri zorlayanlar oluyor bunların hepsini yaşıyoruz biz hadislerden de okuyoruz hadis kitaplarında da bunların bir çoğuna şahit oluyoruz. Amcası Abbas da şahit oluyor ve bir gün dayanamıyor diyor ki yeğenim diyor ey canımın canımdan bir parça ne olur kendine biraz yüksekçe bir yer yap. Bir taht gibi şöyle yüksekçe bir yer olsun orada otur ben bakıyorum insanlar seni rahatsız ediyor. En azından onlardan biraz yüksekte olursan eziyetlerinden biraz olsun bu manada kendini korumuş olursun. Amcasını çok sever Efendimiz çok inanılmaz derecede sever Hazret Abbas'ı. Ama Hazret Abbas'ın bu sözünden hoşnut olmaz. Rahatsızlığı yüzünden fark edilir. O anda der ki hayır amcacığım Allah beni içlerinden alıp Huzura kavuşturuncaya kadar yani bana ölüm vaki oluncaya kadar ben onların içlerinde duracağım. Varsın onlar ökçelerime topuklarıma bassınlar. Varsın onlar elbisemi çekiştirsinler. Varsın onların kaldırdıkları tozlar beni rahatsız etsin. Ben yine de böyle davranmaya devam edeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Niye etkiledi insanları bu şekilde neden bu manada? Böyle bir şey oldu burada buradan anlayın yani aleyhissalatü vesselam efendimizin eğer hayatındaki o sadelik ve hayatındaki o bütünlük olmasaydı böyle şeyler olmazdı. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatındaki o güzellik başkalarının dünyasında da güzellik oluşmasına sebep oldu. Ebu Hureyre naklediyor beraber diyor pazara gitmişiz. Birkaç şey aldı efendimiz ben de hemen eline eğildim ki elinden alayım ben taşıyayım. Bırakmadı ve dedi ki bir kimsenin kendi eşyasını taşıması daha uygundur. Ancak taşımaktan aciz kalırsa Müslüman kardeşi ona yardım eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çarşıda pazarda hep bu halde. Abdullah İbni Bişr anlatıyor diyor ki. Bir kuşluk vaktinin sonrasıdır peygamberimizin de büyük bir tenceresi var. Tirit de sevdiği için sahabe yapmış tirit yemeğini tencereyle geldi. O anda da Medine'nin dışında bazı bedevi aileler gelmiş kabile liderleri onlar da o meclisi seyrediyorlar. Tencere geldi ortaya kondu Aleyhisselatu vesselam Efendimiz şöyle kollarını sıvazladı. Bağdaş kurdu oturdu hadi gelin dedi sofraya sahabe de o sofraya oturdu hatta efendimizi sıkıştırmaya başladılar. Sofra biraz dar olduğu için o gören bedevi liderlerden bir tanesi dedi ki ya bu nasıl bir oturuş nasıl bir sofra nasıl bir peygamber. Bu üçünü bağdaştıramadı çünkü onun aklındaki peygamber farklı bir yerde duruyor. Devlet başkanı deyince o başka şeyler hayal ediyor. Onun için oradaki o sadelik o bedevi liderine garip geldi. Bu nasıl bir oturuş, bu nasıl bir sofra, bu nasıl peygamber dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de döndü o bedevi lidere dedi ki Allahu Teala beni inatçı bir zorba olarak değil şerefli bir kul olarak yarattı. Ve bunlara beni peygamber olarak gönderdi. Ben inatçı bir zorba değilim. İnsanlara zorla bir iş yaptıran birisi de değilim. Allah beni bunlara rahmetle peygamber olarak gönderdi. Onun için diz dize verecek, aynı sofrada, aynı sofraya kaşık sallayacak. Yanındaki insanlardan da bu manada hiç çekinmeyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarca bunun örneğini de okuyacaksınız. Gelmiş adamın biri bir şeyler söyleyecek ama aklında o var. O diğer biraz önce söylediğim peygamber algıları var. Şöyle Tir, tir titriyor efendimizin karşısında. Aleyhselat ve selam efendimiz şahsın titrediğini görünce ne titriyorsun diyor. Ben de Kureş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Benim karşımda niye titriyorsun? Rahat ol, söyleyeceğini söyle diyerek o insanı rahatlatıyor. Aleyhselat ve selam efendimizin Kureş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyerek kendisinin o beşeriyetini o sadeliğini ortaya koyması üzerinde durmamız gereken bir şey Allah aşkına gelin şöyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tablosuna dahil olalım bir sefer sırası konaklıyorlar orada efendimiz diyor ki yemek yiyelim ne yapalım diyorlar ki bir koyun keselim sahabeden biri ayağa kalkıyor ya Resulallah koyunun başını ben keserim Birisi de ayağa kalkıyor ya Resulallah koyunu yüzmekte benden ben de yüzerim diyor. Biri de ayağa kalkıyor ya Resulallah ateş yakmak da benden. Biri de ayağa kalkıyor ya Resulallah yemek de yapmak benden diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zaman odun toplamak da benden. Bütün işleri aldınız bir o ok kaldı, onu da ben yapayım diyor. Sahabe diyor ki hayır ya Resulallah ne olur onu da bize bırak bir sürü adamız içimizden birileri onu yapsın. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Ben müsaadesem gidip onu da yapacaksınız. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allahu Teala kulunun arkadaşları arasında imtiyazlı, ayrıcalıklı olmasını asla sevmez. Allah'ın sevmediği işlerden bir işi öğrendik mi şimdi? Öğrendik arkadaşlarının arasında eğer imtiyazlı davranıyorsan A gibi oturuyorsun kendine herkes sana hizmet etsin sen orada dur eğer böyle davranıyorsan konumun ne olursa olsun arkadaşlarınla bu imtiyazın olduğu için sen Allah'ın hoşlanmadığı bir işi yaptın ya eğer bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip odun toplamışsa sen neyine güveniyorsun ki kalkıp da bu manada başka şeyler yapıyorsun ya da ben neyime güveniyorum ki kendime bir ayrıcalık edineyim. Şimdi etmeyin de birini bir başkan etmeyin. Birini bir yere müdür etmeyin. Birine bir etiket vermeyin. Ya o adam gidiyor yerine bir başka adam geliyor. Dün o adamla oturuyorduk ne güzel çay içiyorduk. Sohbet ediyorduk kol kola geziyorduk. Ne oldu Üfürükten bir yere müdür oldu. Tamam bitti. O ondan sonra artık bambaşka bir şey. Adam bir elbise giysin bir kostüm giysin bir şey giysin. Gidiyor bir başka adam geliyor inanamıyorsunuz ya bu kadar mı insan değişebilir? Ufacık bir mevki makam bu kadar mı insanın hayatında değişiklik yapabilir? Bir tarafta o var bir tarafta da bu var. Yıllar yılı aynı davaya gönül vermiş insanlar bir bakıyorsunuz bir müddet sonra birilerinin birkaç adım diğerlerine göre farkı oluyor. Adam gitmiş yerine bambaşka birisi gelmiş. Ya biz cemaatle imam olduğumuz, cemaate tabi olup imama tabi olduğumuz zaman bile imamla bizim aramızdaki mesafe neyse bizim aslında İslam toplumundaki bütün ayrıcalıklarla olacak olan mesafemiz de budur. O imam oldu diye elinde balyoz başımızı mı ezecek? Böyle bir şey kim söyledi bize? Yok böyle bir şey. Ne olur artık bizim İslam'ın bu manada bizden istediklerini, Saf ve duru bir biçimde anlayalım ve bunu içselleştirelim. Yoksa birileri bizi din adına kandırmaya devam edecek. Birileri bize din adına bazı şeyleri söyleyecek. Biz de ne yapalım? İşte hocamız istiyor, işte başkanımız istiyor, işte imamımız istiyor diye eyvallah edeceğiz. Hayır bizim buna eyvallah edeceğimiz bir hal yok. Çünkü burada İslam toplumunu zedeleyen bir şey var. Saf ve duru bir biçimde o sadeliğin, Hayatlarımızda karşılık bulabilmesi için bunların bir şekliyle olması lazım. Şöyle bir peygamber okuyoruz gör, kitaplarda görüyoruz. Çocuklar gelsin elinden tutsun çocuklar elini bırakmayana kadar o çocukların elini bırakmıyor. Ya Resulallah şuraya götürelim diyorlar seni çocukların peşine takılıyor oraya gidiyor. Mahmud İbni Rebi isimli çocuk sahabi şöyle bir hikaye anlatıyor bize. Hikaye deyince yaşanmış bir olay. Allah Resulü ashabıyla beraber Mescid-i içerisinde bir şeyler konuşuyorlar. Kim biliriz? Bir savaş mı konuşuyorlar? Mekke'nin fethini mi konuşuyorlar? Ayet inmiş de o ayeti mi konuşuyorlar? Medine'de ne konuşulacaksa, peygamber ne konuşulacaksa onu konuşuyorlar. Biz de bir grup çocuğuz. Dışarıda tam mescidin kapısının önünde su birikmiş. O suyu alıyoruz ağzımıza birbirimize sıçratarak oyun oynuyoruz. E çocuğuz gürültü çıkıyor. Sahabilerden biri çıkıyor dışarıya. Biz onu görünce koşuyoruz kayboluyoruz. Onlar içeriye girince bir daha gelip oynuyoruz. Biraz sonra baktık ki Allah Resulü çıktı. Biz kaçtık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelin gelin dedi. Topladı bizi etrafına. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah böyle böyle oyun oynuyoruz hadi dedi hadi sıra bizde dedi ağzını su doldurdu ve çocuklara püskürtmeye başladı. Şimdi bir böyle var bir de bizim hacı amca artık ne zaman sonra gitmiş girmiş o camiye kaç yıl sonraysa o camiye bir çocuk girdi mi morali bozuluyor. Çocuk sesi duymaması lazım o hacamcanın. bir de bu var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bu. Bizim bugün din adına yaptığımız bu. Hani sünnet hani Allah'ın Allah, Allah Resulü'nün yolu. Dolayısıyla bizim bunları yeniden bir kez daha anlamamız lazım. Bakın sahabe şöyle bir şey anlatıyor. Medine'de zihinsel anlamda sıkıntısı olan bir hanım var. Bir gün geliyor. Seninle işim var diyor ya Resulullah. Allah Resulü'nü alıyor. Elini tutuyor. Yaşlı bir kadın Şimdi burada kadın nasıl peygamberin elini tuttu diye oraya takılmayın. Onu başka bir zaman bakarız. Asıl burada önemli olan bizim burada alacağımız şey. Götürüyor bir yere götüreceğim diyor seni. Peygamberimiz onun peşinde yürüyor. Bir yere gidiyorlar tamam mı diyor. Hayır burası değil ya Resulallah başka bir yer başka bir yere götürüyor. Burası mı diyor hayır diyor başka bir yere götürüyor. Dakikalarca belki saatlerce. Bir kadının arkasından yürüyen bir peygamber var. Böyle bir peygamberin hayatı var karşımızda bir de biz varız. Bizim bu manadaki hayatımızı getirip aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının yanına yazdığınız zaman inanın ki çok da bizi memnun edecek bir şey yok. Allah hallerimizi iyi etsin bizi bu manada ıslah etsin inşallah. Ayşe anamıza sorulan soruyu biliyorsunuz. Ya Resulallah nasıldı şey ey Ayşe anamız nasıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde? Herhangi bir beşerden farksızdı. Kendi elbisesini yamar, kendi söküğünü diker, kendi işini kimselere havale etmez bizzat kendisi yapar ve ev işlerinde ailesine yardım ederdi. Buhari'de geçen bir şey. Kaç tanemiz öyleyiz alın size muhasebe edilmesi gereken de bir şey. Ayşe anamız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi böyle tarif ediyor. Efendimiz yemek yerken bir yere yaslanmaz. İlerleyen yıllarda biraz daha yaşlanınca zorlanıyor. Anamız diyor ki Ayşe anamız yine ya Resulallah şöyle bir yer yapsak da rahatça yemeğini yesen, yaslansan rahat rahat yesen hayır diyor. Ben sıradan kulların yemek yediği gibi yer sıradan kulların oturduğu gibi de otururum. Ben ayrıcalıklı değilim der ve bu manada ayrıcalıklı olmayacağına ait şeyi söyler. Efendimiz böyle olacağını söylüyordu zaten yine o rivayeti de biliyorsunuz Ayşe anamız bize söylüyor. Cebrail ya da başka bir melek elinde iki şeyle geldi beşer peygamber mi olmak istersin? mülk peygamberi mi melek peygamberi mi olmak istersin diye sordu aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tercihi belli Efendimiz beşer peygamber olacak ama yine Cebrail'e bir nazar etti Cebrail de dedi ki mütevazi ol tevazu olanı seç o da beşer peygamber olmayı seçti seçtiği o davranışın üzerinden bu manada ne yaptıysa yapıyor çok şey söylenir de ben Hasan-ı Basri'nin bir sözünü aktarayım. Bir başka fasla sizi götüreyim. Ne diyor biliyor musunuz? Tabi'in neslinin o büyük imamı sahabilerden Allah Resulü'nü çok iyi öğrenmiş birisi olarak bakın konuşuyor. Hayır vallahi onun için kapılar kapanmaz. Karşısında kapıcılar dikilmez. Sabah akşam ona kazanlarla yemek götürülmez. Yemek taşınmazdı. Fakat o gizlisi olmayan açık gibiydi ne demek biraz üzerinde durun gizlisi olmayan açık gibiydi Allah Resulü ile görüşmek isteyen birisi onunla çok rahat bir bir şekilde görüşebilirdi yere oturur yemeği yere konulurdu kalın ve kaba şeyler giyer eşeğe biner hayvanının terikisini adam alır vallahi elleriyle yemek yer ve sonra da parmaklarını yalardı. Bunu da bir tevazu olarak söylüyor zaten Hasan-ı Basri. Bir ayrıcalığı yoktu onun. Siz nasılsanız o da öyleydi. Özelliklerine ait birkaç şeyi de söyledi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle de onun mübarek ellerinde yetişen sahabi faksız mı? Hazreti Ebubekir İslam devletinin ilk halifesi oluyor. Altı ay ensardan bir evin Sığırlarını, ineklerini sağmaya, onların bakımını yapmaya Medine'nin içlerindeki bir mahalleye gidiyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah o gün Beytülmal'den sorumlu. Gidip Hazreti Ömer'e söylüyor olmaz diyor böyle nasıl yapacağız diyor peki. Çağırıyorlar Hazreti Ebu Bekir'i böyle yapamazsın sen bizim imam mısın böyle bir şeyle zaman kaybedemezsin. Hazreti Ebu Bekir boynunu büküyor peki ben evimi nasıl geçindireceğim diyor. Bunun üzerine Beytülmal'den ona bir maaş bağlanıyor. O maaşı öyle bir kullanıyor öyle bir kullanıyor ki ancak yaşayabilecek kadar Müslümanların imamı olmak böyledir. Sonra hilafeti Hazreti Ömer'e tevdi edeceği zaman bir sandığın içerisinde mektup içinde bir kağıt bir mesaj onun altında da o maaşlarından kalan paralar Hazreti Ömer'e tevdi ediliyor Hazreti Ömer mektubu okuyor paralara bir bakıyor ben işte devletten aldığım maaştan arta kalanlar bunlar bunları Beytülmal'e devretmek için sana gönderiyorum dediği zaman ne diyordu Hazreti Ömer ey Ebu Bekir öyle bir hayat yaşadın ki bize yaşanmaz bir hayat bıraktın yaşanmaz bir hayat bıraktın diyen Ömer de onun gibi yaşadı çok şey söylenir Hazreti Ömer'den de bir şey söyleyeyim size ya Sasanilerden ya Roma'dan bir elçi geliyor Medine'ye. Halife olan devlet başkanı olan Hazreti Ömer'le görüşecek. Nerede diyor sizin devlet başkanınızın sarayı sahabe gülüyor. Ne sarayı diyor. Mescid-i Nebevi'yi gösteriyorlar. Medine'de burada durur bizim devlet başkanımız. Varıyor gidiyor Mescid-i Nebevi'ye. Şöyle bir bakıyor hayret ediyor. Nerede diyor sizin halifeniz biraz önce buradaydı. Biraz önce çıktı Medine'nin içlerinde falanca yere doğru gitti. Gidiyor oraya doğru sonra sonra buluyor. Bakıyor ki Ömer radıyallahu an bir ağacın altında yatıyor. Ömer'in yanına varınca bir elçi bakın hayatları böyle biz değiştirmişiz. Bir elçi şöyle bir söz söylüyor. Adilte fe eminte fenimte adaletle davrandın. Emin oldun onun için böyle de uykuya daldın. Eğer emin olmasaydın binlerce korumayla gezecektin. Emin olmasaydın ölüm noktasında başka başka endişelerin olacaktı. Ama sen adil oldun emniyet üzere oldun onun için de buna ihtiyacın olmadı dedi. Ve o adamın başka bir biçimde imanla arasında bağ kurulmasına sebep oldu. Böyle bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Böyle bir medeniyetin çocukları şu anda ne haldeyiz halimizi hiç konuşmayalım. Ama çok iyi bir halde olmadığımız hepinizin malumu Allah hepimizin hallerini iyi etsin. Ebu Berze el Eslemi için bir şey söyledim. Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim şimdi. Onun adını benden çok duydunuz daha çok duyacaksınız. Çok önemli bir isimdir zaten asıl ismi Nadle İbni Übeyt'tir radıyallahu an vefatı hicri 65'tir Horasan'ın Merv şehrinde Ramazan ayı içerisinde vefat etmiştir ve oraya da defnedilmiştir bir gün namaz kılıyor yaşlı da birisi o günlerde tam namazın içerisindeyken atı da yanında atı bağını çözüyor ve koşmaya başlıyor hemen sağına sonuna selam veriyor Ebu Berze el eslemi, atının peşine düşüyor böyle yapınca o anda o manzarayı seyredenlerden bazıları hele peygamberin sahabisine bak bize Hazreti Ali'nin namazını anlatıyor. İşte ona ok saplandığı zaman durdu da namazını bozmadı kendisi atının peşine düştü atı için namazı bozdu. Bunları konuşurlarken ter içerisinde benim gibi terlemiş ter içerisinde Ebu Berze el Eslemi atını tutmuş geliyor. İnsanlar bu sözü ona da söylüyorlar. Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu an, Allah ondan ebeden razı olsun şöyle bir şey söylüyor. Resulullah'tan ayrıldığım günden beri hiç kimse beni böyle kınamadı ve böyle azarlamadı. Siz beni iyi kınadınız iyi de azarladınız. Ama açın kulaklarınızı beni iyi dinleyin. Benim evim uzakta ben de yaşlı bir adamım. Eğer atım gitseydi ben evime varamayacak ve sıkıntı çekecektim. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir hayat yaşadık. O bize her şeyin en iti, itidalli halini gösterdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sade bir hayatı bizlere gösterdi. Kendi sade yaşadı bizi de sade bir hayata davet etti. Şimdi ben eğer sadece sizi memnun etmek için Atım gitmiş olsa bile kendimi zorlayarak işte insanlar bana olan ne huşuyla namaz kılıyor. Bak atı gitti yine namazını bozmadı. Böyle desinler diye eğer ben bu manada namazımı bozmasaydım sizi memnun ederdim ama hem Allah'ı bu manada memnun etmezdim hem de atımdan olurdum. Bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin itidalli halini gösterdiği için ben selam verdim, atımı geldim iyice yerine bağladım. Şimdi namazımı tamamlayabilirim. Siz de benim hakkımda ne düşünürseniz düşünün diyerek bu manada rahat bir biçimde durup bu işin olması gereken noktası neyse onu ortaya koyuyor. Onu bunu memnun etmek için bir şeyler yapmak yok. Sadece Allah'ın memnuniyetidir asıl olan. Allah'ın rızası ve onun memnuniyeti bu manada her şeyin üstünde olduğu için Ebu Berze el-Eslem'i de Böyle bir hakikati ortaya koyuyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, neyi konuştuk biliyor musunuz? En sona bıraktım meselenin ehemiyetinden dolayı, imanımızla alakalı bir meseleyi konuştuk. Bu, bu mesele bugün imanımızla alakalı bir mesele. Nereden çıkarıyorsun bunu diye bir sorabilirsiniz. Ben size Aleyhisselat ve Selam'dan bir şey söyleyeceğim. İmanımızla alakalı olup olmadığını siz karar vereceksiniz bu Ümame isimli bir sahabe efendimiz var. Allah ondan da ebeden razı olsun. Südey İbni Acilan asıl ismi onun. Bahili kabilesine mensup. Bahile kabilesine Allah Resulü aleyhisselatu vesselamdan bize 250 tane hadis rivayet ediyor. Uzun bir ömrü var. Hicri 86, miladi 705 de 106 yaşında vefat ediyor. Şimdi... Kendi hayatında da Allah ona bazen kerametler nasip ediyor. Bazı kerametlere şahit olunca oturup ağlıyor. Ben nasıl bunlara şahit oldum nasıl bunları Allah bana nasip etti diye kendisiyle hesaplaşıyor böyle birisi. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan hep sadelik görmüş hep sadeliğe ait bazı şeyleri görmüştür. Bir gün mescidinin içerisinde bir adamın secdeye kapanıp dakikalarca kalkmayıp ağladığına şahit oluyor. Kimileri bu manzaradan hoşlanır ama o Allah Resulü'nden işin aslını öğrendiği için hoşlanmıyor. Gidiyor adamın kulağına şöyle sessizce eğiliyor. Adam diyor git bu halini evde tek başına yap. İnsanların ortasında bunu yapma. Hışkıra hışkıra, secdede ağlayıp da bu manada başka şeylere gitme. Ben kalbini bilmem ama Allah Resulü bize böyle öğretti. Bize bu şeylerin evde olması gerektiğini öğretti. İnsanların nazarında gözyaşıyla hüngür hüngür ağlamakla bu manada başka şeyler yapmakla olmaz dedi. Bu işin bize yolunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz gösterdi. O Ebu İmam'e naklediyor. Bakın naklettiği hadis aslında onda tam bir hayat tarzına dönüşmüştür. Onun için bunları söyledim. Zaten sahabe bir hadis naklediyorsa o hadis muhakkak onun hayatında farklı bir değer, farklı bir anlam oluşturmuştur. Çünkü duydukları her söz onların hayatında karşılık bulmuştur. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe ile beraber oturuyor ve iki kez arka arkaya e la diyor iki kez. Duymuyor musunuz beni? Duymuyor musunuz beni? Dikkatleri çekiyor sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Sonra di diyor ki <gülüyor> innel innel bezazete minel iman innel min minel iman. Bezaze imandandır. Nedir bezaze? Türkçedeki karşılığı sadelik. Sadelik imandandır. Sadelik imandandır deyip iki kez de arka arkaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. İmanımıza ait bir meseleyi mi konuşmuşuz şimdi? Allah Resulü öyle diyor. Çünkü diğeri küçük şirk, diğeri gizli şirk. Eğer sen sadelik değil de başkalarına gösteriş adına bir şeyler yaparsan onun adı riya. Riyada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde ne? Gizli şirk ya da küçük şirk. Peki benim aziz kardeşlerim ne yapıp da biz sadeliği hayatlarımızda tesis edebiliriz? Bize en başta ne lazım biliyor musun? Samimiyet lazım. Eğer samimiyet olursa Allah'ın izniyle olur. Önce samimiyet sonra sevgi sonra sadakat sonra sahavet sonra sabır bu beşi olursa sadelik olur bir daha tekrar ediyorum en başta bize ne lazım samimiyet sonra sevgi sonra sadakat sonra sehavet, o ney cömertlik İnfak dediğiniz şey nifakın ilacıdır eğer gerçek manada infakı öğrenirseniz Allah'ın izniyle yüreğinizde nifak kalmaz. Nifakın olmadığı yerde de sadelik olur zaten. Onun için sahavet burada var. En sonda istikamet çizgisini korumak için bize ne lazım? Sabır lazım. Peki sadeliği ortadan kaldıran şey nedir? O da kibirdir. Allah korusun. O da bir sonraki haftamızın konusu olsun. Çünkü o da Allah Resulü'nün o gözetiminde rehberiyetinde anlaşılması gereken bir konudur. Önümüzdeki hafta sadeliği yıkan ve sonu azap olan bir hastalık kibir deyip yine Efendimizin ve Kur'an'ın beyanında bunu anlamaya çalışacağız. Rabbim bizi her türlü kibirden muhafaza etsin, hayatlarımıza sadeliği hakim kılsın, doğallık tabi davranmak bizim asli adımlarımız olsun. Ona buna görünmek için, ona buna yaranmak için, ondan bundan bir şeyler almak için, onun bunun yanında itibar kazanmak için bizi ilkelerini değiştirenlerden etmesin. Amin. Sadece ve sadece kendisi için yaşayan, kendisi için yürüyen kullarından etsin. Amin. Yalnız ve yalnız sana ibadet eder. Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz. İlahi fermanı çok ağır bir ferman. Allah bizi bu fermanın hakkını verenlerden etsin. Amin. Ve bizi de bu manada birbirimizin destekçisi ve yardımcısı kılsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.